Türkçe Peri Masalları Fındık kıran. Bir zamanlar, karlı bir yılbaşı sabahı, büyük mavi kapı çalınmış. Clara, lütfen kapıya bakar mısın? Clara heyecanla merdivenlerden aşağı koşarken, özel birini görmeyi umuyormuş. Ve gelen kişi gerçekten de özelmiş. Cek amca! Ho ho ho! Mutlu yıllar küçük hanım. <gülüyor> ben artık küçük değilim amca. Ne fark eder ki sen? Her zaman benim küçük prensesim olacaksın ama galiba sen haklısın. Artık kocaman bir kız oldun. Aa, o zaman yılbaşı oyuncağını geri alayım. da <gülüyor> az önce dediğimi. Ben küçüğüm. Geçen yılbaşı bana yaptığın o küçük balerin kadar küçüğüm. <gülüyor> Jack amca oyuncakçıymış Her yıl Clara ve kardeşi Fritz için canlı gibi duran oyuncaklar yaparmış Clara bütün oyuncaklarını çok severmiş ve onları dolabında saklarmış Teneke askerleri, bir korsanı, bir balerini, binicileri, tankları, kamyonetleri ve daha bir sürü oyuncağı varmış <gülüyor> Diğer taraftan Fritz ise oyuncaklarına hiç bakmazmış Oyuncakları hep yerlerdeymiş. Bu yıl bana hangi oyuncağı yaptın acaba amca? Aa, bu yıl sana çok özel bir şey getirdim Fritz. Oyuncaklarımızı açmak için gece olana kadar bekleyeceksiniz. Aa, amca lütfen. Geceye daha çok var. Lütfen lütfen izin ver şimdi açalım. <gülüyor> Çocuklar. Size hayır diyemeyeceğimi biliyorsunuz. Peki... Hem zaten ben bu yılbaşı gecesinin sihirli olduğunu düşünüyorum. Ah amca, o kadar da küçük değiliz. Sihir diye bir şey olmadığını biliyoruz. Ya o kadar da emin olma çocuğum. Ne de olsa bugün yılbaşı. Ya boş laflarınız uykumu getirdi. Hediyelerimizi açabilir miyiz artık? <gülüyor> Tabii ki. Bu seninki. ''Ve bu da seninki.'' Fritz kendi hediyesini açtığında içinde fare kralı görmüş. Fare ön dişleriyle çok ürkünç görünüyormuş. ''Gerçek gibi görünüyor. Clara baksana. Savaştan sanki az önce dönmüş gibi görünüyor bu.'' Ama Clara onu dinlemiyormuş. Kendi oyuncağına bakmakla meşgulümüş. Onun oyuncağı fındık kıranmış. Uzun, papağan gibi bir burnu varmış. Ve kafası vücudundan daha büyükmüş. Ama bu oyuncakta değişik bir hava varmış ve Clara gözlerini ondan alamıyormuş. <gülüyor> ne kadar da çirkin! Hiç kimse çirkin değildir Fritz. Sadece değişik görünüyor. <gülüyor> yani çirkin. Değişik çirkin demek değildir. Benim fındık kranım çirkin değil. Kavga etmeyin çocuklar. Klara haklı Fritz değişik çirkin demek değildir. Ben de işte bu yüzden bu oyuncağı sana getirdim Klara. Fındık uzun burnunun ve koca kafasının ötesindeki güzelliği göreceğini biliyordum. O cesur bir gençtir. Tipi eskiden böyle değildi onun. Ne demek istiyorsun? Bir hikayesi mi var? Mutlaka anlat bize. <gülüyor> Tabii ki. Gelin, şöyle oturalım. <gülüyor> Eh, şimdi çok iyi dinleyin. Bir zamanlar bir kraliçe varmış. Kaledin çok çok temiz olmasını istermiş. Elinde bir yelpaze ve bir ayna taşırmış bakmak için. Yüzü olabildiğince güzel mi diye bakarmış. Ama talihsiz bir günde talihsiz bir olay olmuş. Hizmetçisi tökezlemiş ve halıyı kirletmiş. Masanın arkasındaki duvara krema sıçramış. Kraliçe aşırı öfkelenmiş ve yüksek sesle bağırmış. Aa, ne cüretle kalemin güzelliğini mahvedersin. Nöbetçiler atın onu dışarı. Bu karar hizmetçiyi çok kızdırmış. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Yanınızda çalışan insanları düşünmüyorsunuz. Güzelliğin her şey demek olmadığını anlamıyorsunuz. Bugünden ötürü hep pişmanlık duyacaksınız ama şimdi göreceksiniz. Sizi lanetliyorum. Burnunuz daha uzun, kafanızsa daha büyük olacak. Ancak en sert fındığı kırdığınız zaman eski halinize geri döneceksiniz, kraliçe. Kraliçe tahtına oturmuş ve ağlamış. <gülüyor> Hayır, yüzüm. Ben şimdi ne yapacağım? Ben fındık kırmayı bilmiyorum. En sert fındığı nasıl kırabilirim? Tam o sırada fındık kıran gelmiş. Öyle mi? Ben kırabilirim. Sizin yerinize ben kırarım kıracağım. Böylece fındık kıran en sert fındığı kırmış ve lanet o anda yok olmuş. Ama... Yüzüme ne oldu? Fındıkkıran'ın burnu giderek uzamış ve kafası da giderek büyümüş. Ama kraliçe oralı olmamış. Oo, çok çirkinsin. Artık benim güzel kaleme yakışmıyorsun. Git buradan. Ve fındıkkıran kaleden kovulmuş. Ama bu haksızlık. Kraliçe çok acımasızmış. Haklısın. Fındıkkıran'ın niye öyle göründüğünü artık biliyorsun. Onun değil. O fındık kranı ben istiyorum. Ama sen onu beğenmemiştin. Ayrıca amcam onu bana verdi. Sen kendi oyuncaklarınla ilgilen. Ama Fritz orada olmamış. Oyuncağa o kadar çok istiyormuş ki. Onun için dövüşmeye başlamış. İkisi de tüm güçleriyle oyuncuğa yapışmışlar ve fındık kranın kolu çıkmış. Fritz oyuncağı bırakmış. Ben çok özür dilerim Klara. <gülüyor> Fındık kıranım <gülüyor> Hayır çocuklarım Bugün yılbaşı sihir vakti Merak etmeyin Fındık kıran düzelecek Ben onu onarırım ama Sizde onu sabaha kadar Yılbaşı ağacının altında tutacaksınız Tamam mı Sihir ancak o zaman fayda eder Hadi bakalım al şunu Ben şimdi gidiyorum Fındık kıranına iyi bak Clara bu eve sihir yapma vakti geldi. Clara o gece uyku uyuyamamış. Fındık Kralı düşünüp durmuş. Sonunda onun yanına gitmiş ve onu kucaklamış. Kucağına yatırmış ve kendi de uykuya dalmış. Bir süre sonra bir gürültü duymuş. Gözlerini açtığında Fare Kral'ın canlandığını görmüş. Fare kılıcını çekmiş ve Clara'ya yaklaşmış. Bir anda arkasından bir sürü fare gelmiş. Fareler Clara'ya saldıracakmış. Clara onları kaçırmak için ayağa kalkmış. Ama o anda kendisinin de fareler kadar küçük olduğunu fark etmiş. Korkudan titremeye başlamış. Tam o sırada fındıkran canlanmış. Olamaz Clara! Fındıkran Clara'nın odasına koşmuş ve dolabın önünde durmuş. Dinleyin! Clara'nın başı dertte. Ona yardım etmeliyiz. Gelin, beni takip edin. Herkes Clara'yı kurtarmak için aşağı koşmuş. Aşağı indiklerinde farelerle oyuncaklar arasında bir savaş başlamış. Clara kaçmış ve yılbaşı ağacının arkasına saklanmış. Oyuncaklar cesurca savaşmışlar. Ama sayıları farelere kıyasla çok azmış. Fındıkran çok kötü yaralanmış. Fareler giderek etrafını sarmış. Olamaz! Fındıkkıranım! Bütün fareler krallarının düştüğünü görmüş ve kaçmış. Oyuncaklar da savaşı kazanmış. Ah, Fındıkkıran. Hayır, lütfen lütfen aç gözlerini. Hayır! Clara ağlarken yılbaşı ağacı pırıl pırıl parlamaya başlamış. Ha? Ne? Fındıkkıran genç bir prense dönüşmüş. Sen Yoksa beni tanımadın mı Ben fındık kıranım Sen o laneti bozdun Clara Uzun burnumun ve büyük kafamın ötesindeki Güzelliği gördün Clara tek kelime edemeden Önce piyano güzel bir melodi çalmaya başlamış Ondan sonra olanlarsa Gerçekten sihirliymiş Clara fındık kıranla Danslar etmiş Clara Sabaha kadar burada mı uyudun Ha? Ne? Fare, fare kral nerede? Ya, ya fındık Kralım? Fındık kran elinde Clara. Sen iyi misin tatlım? Herkese günaydın. Clara yoksa sabaha kadar ağacın altında mı uyudun sen? Amca? Fındık kran. O genç bir prens. Dün gece canlandı. E, fare kral da canlandı ve, ve savaştılar. Ve bütün şekerler dans etti. Şekerler dans etti ve fareler savaştı mı? Aa, kendimi suçlu hissediyorum. Ablamın oyuncağını kırdım ve ablam aklını kaybetti. Klara, <gülüyor> istersen fındık kranının dolabına kaldır. Sonra da kahvaltı için aşağı gel. Peki amca. Klara kimsenin ona inanmamasını dert etmemiş. Çünkü biliyormuş ki büyüyene kadar fındık krana inanacakmış. Büyüdüğü zamanda Günün birinde onu bulacağını ve beraber mutlu olacaklarını biliyormuş. Odasına çıkan Clara, fındık kranı dolabına koymuş ve ailesinin yanında olmak için aşağı inmiş. Ne de olsa yılbaşı zamanıymış. Sihir vaktiymiş.